Merhaba, ben Vedat Ozan. Bir Koku programına daha hoş geldiniz. İnsanoğlu binlerce yıldır içerek, çiğneyerek veya başka kullanım yollarını devreye sokarak Tütün bitkisini bir şekilde kullanıyor. Bitkinin esas ismi Nicotiana tabacum. Tahminler İsa'dan önce 6000 yıllarından itibaren Amerika kıtasında kullanıldığı yönünde tütünün hatta bu uzun sürenin büyük bölümü de düzenli tarım ürünü olarak üretilmesini kapsıyor. Kuzey ve Güney Amerika'nın keşfi sömürgeleştirilmesi dolayısıyla orada mevcut bitkisel kaynakların batılı adamın günlük hayatına girmesi ilk başlarda tıbbi gerekçelerle gerçekleşiyor. Tıbbi gerekçelerle Gerekçe öne sürülüyor ama gene de uygar dünyada tırnak içinde herkes pek memnun değil bu yeni keyif verici maddeden. Neden? Bir kere her şeyden önce kokuyor hem kendisi kokuyor hem de kullananı kokutuyor yani. Kokuyor mokuyor ama gene de Avrupa'yı bir dönem şiddetle sarsan kara veba döneminde ilaç olarak tütünden medet umulmaktan da geri kalınmıyor. Keyif vermesi şüphe uyandırırken bu şüphelerin üzerine bilim adamları gidince acaba bu ilaç bellediğimiz nesne bize zararlı olabilir mi diye bir soru işareti de dolaşmaya başlıyor zihinlerde. 1920'lere gelindiğinde Almanlar akciğer kanseriyle tütün kullanımı arasında şeklende olsa ilk ilişkiyi saptayınca tarihin ilk sistemli tütün karşıtı kampanyası başlamış oluyor. Ne var ki uzun sürmüyor zira araya giren 2. Dünya Savaşı Devletlerin ölüme gönderdikleri gencecik insanlara zararlı da olsa biraz keyfi hoş görmelerinden olsa gerek bu kampanyayı tavsatıyor. Savaşın sona ermisiyle beraber 1950'lerde tekrar başlıyor bu konuda araştırmalar ve 80'lere gelindiğinde artık bırakın tıp adamlarını sokaktaki vatandaş bile emin tütün içmenin zararlarından. Ancak şunu unutmayalım ki tütün ticareti ve sigara imalatı çok büyük bir sektör ve dev gibi şirketler var işin arkasında. Bu nedenle önce uygar ülkelerde bilinçlenince tüketim azalmaya başlıyor ancak ardından da gelişmekte olan ülkeler diyebileceğimiz ikinci sınıf dünya vatandaşlarının ülkelerinde tüketim oluşan tüketici kaybını dengede tutmak için körükleniyor. Nedense bu konuda açılan davalar falan davaların açıldığı ülkeler dışında da pek bilinemiyor ve artık neredeyse her ülkede sigara paketlerinin üzerine zararlı ibaresi konup kamusal alanlarda içilmesi yasaklanırken kimsenin aklına bu zararlı maddeyi üreten fabrikaları kapatmak gelemiyor. E devlet babalar her şeyi düşünecek değil ya o kadar kusur kadı kızında da olur diyelim ve biz üreticiyi değil tüketiciyi suçlamaya ve cezalandırmaya devam edelim. Peki neden bu tütün mamulleri bilinen tüm zararlarına karşı kullanılmaya devam ediyor? Basit çünkü tütün içeni iyi hissettiriyor ve hepimizin gün geçtikçe daha fazla kendimizi iyi hissetmeye ihtiyacımız var. Ante parantez bu yayını yapıyor olmama rağmen çaresiz bir şekilde benim de tütün kullanıcısı olduğumu ve pronun ufakçası olan sigarillo cinsinden tütünü içtiğimi itiraf edeyim sonra ele verir talkını kendi yutar salkımı demeyin lütfen. Efendim tütünün içinde binlerce kimyasal var hemen atlamayın bunlar sigara şirketlerinin koydukları değil bilakis tütünün doğal yapısı içinde mevcut olan kimyasallar. Sigara şirketlerini de tamamen aklamayalım elbette zira önde gelen 5 büyük sigara markasının itiraflarına göre içilen sigaraların içinde toplam 400 civarında katkı maddesi konuluyor. Bunların kimi çabuk yanmasını falan sağlarken büyük çoğunluğu da içimi keyifli hale getirmek için dumanı kokulandırmakla görevli. Yani bildiğimiz deyimle aroma katkıları. Ayrıca bu katılan 400 değişik madde sadece ham halde katık ve yakıldığında elbette reaksiyona girip yaklaşık 3000 değişik maddeye dönüşüyorlar. Yani her ne kadar katkı maddelerinin gıda yönetmeliklerine uygun ve zararsız olduğu söylense de bu zararsızlık hali onların sigaranın içine konulurkenki halleri ve yandıklarında yani ısıl işleme girdiklerinde ne oldukları konusunda araştırmalar yok veya var ama açıklanmıyor. Çünkü gıda katkılarının testleri yemek pişme aşamasında sonlanıyor içine katıldığı ürünün yanması durumunda değil. Evet neyse katkıları bir yana bırakırsak doğal olarak binlerce molekülden oluşan bu keyif verici bitkinin içinde bir molekül var ki işte o molekül tütünden keyif aldırıyor ve bir sonraki içimi sabırsızlıkla beklememize yol açıyor. Doğru tahmin ettiğiniz meşhur nikotinden bahsediyorum. Nikotin, kafein veya kokain gibi alkaloid denen kimyasal bileşimler ailesinden. Bunların hepsinin ortak özelliği acımsı olmaları, çoğu kez miktara bağlı olarak zehirleyici özelliklerinin bulunması ve bunlardan sebep doğal varlık nedenlerinin içinde bulundukları bitkiyi hayvanların yemesine karşı bir koruyucu kalkan görevi görmesi. Biz insanlar fazlasıyla garabet yaratıklar olduğumuz için o bitkinin, Beni yeme zehirlerim seni uyarısını göz ardı ettiğimiz gibi bu acılık ve zehir halinden de keyif alarak saçmalık şampiyonu nadir canlı türlerinden biri olarak evrenselleşiyoruz. Evet kuru tütünün içinde ağırlık olarak %1 ile %5 arasında nikotin mevcut. Sigaralarda cinsine göre 8 ile 20 mg nikotin yer alıyor ancak içici genelde bunun yaklaşık 1 mg'ını emiyor sigarayı tellendirdiğinde. Nikotine ismini veren Jean-Nicot de Vilman. Bu muhterem Fransa'nın Portekiz Büyükelçisi 1560 yıllarında bu Nico de Vilman, Brezilya üzerinden Paris'e tıbbı kullanım için tütünü yollayınca bunun şerefine isim babalığı payesine de erişiyor ve gerek bitki gerekse aktif maddesinin ismi Nikotin oluyor. Tütünün bütününden nikotinin ayrıştırılması ilk kez 1828 yılında gerçekleşiyor ve gerçekleştirenler de iki Alman kimyager. Ayrıştırma sebepleri ise maddenin zehirli olduğunu anlayıp bu zehri başka şekillerde kullanıma sunma çabası. Ayrıştırmadan sonra 1893'te kimyasal yapısı çözülerek bilim dünyasının hizmetine giriyor ve hemen onu takiben 1904 yılında da tütünden bağımsız olarak laboratuvar ortamında ilk kez nikotin sentezlenmesine muvaffak olunuyor. Her ne kadar isim babası Fransız olsa da İspanyollar da bu konuda iddiayı elden bırakmıyorlar ve ilk Amerikan sömürgelerine erişmiş olmak hasebiyle Tütünün keşfinin kendilerinden bilinmesini istiyorlar. İlk zamanlarda deva olduğu iddia edilen dertler arasında romatizma, astım, diş ağrısı ve ülser falan da var tütünün. Vücudun tütün içildiğinde nikotinin ne kadarını emdiği pek çok farklı şeye bağlı. Tütünün cinsi içildiğinde ciğerlere çekilip çekilmediği, ucuna filtre takılıp takılmadığı falan gibi. Ayrıca tütün kullanmanın tek yolu da içmek değil, çiğnemek veya enfiye olarak burna çekmek gibi başka yolları da var bu keyfe ulaşmanın. Ancak bu yöntemlerde vücuda giren nikotin miktarı sigarayla mukayese edilmeyecek kadar fazla. Sigara içildiğinde nikotinle zenginleşmiş kan 7 saniyecik içinde beyine ulaşıveriyor. Ulaşır ulaşmaz da hemen başlıyor çalışmaya. Bir sürü kimyasal mesaj taşıyıcıyı tetikliyor ve bu nöro taşıyıcılar ve hormonların salınması da nikotinin bilinen etkisinin nedenleri oluyorlar. Asetilkolin artışı sayesinde dikkat artıyor ve bellek güçleniyor. Gene asetilkolin ve yanında norepinefrin salınımıyla uyanıklık devreye giriyor. Bu norepinefrin aynı zamanda cinsel uyarıyı da tetikliyor. Gene mesaj taşıyıcılarından olan asetilkolin ve beta endorfin acıyı azaltmaya yarıyor. Beta endorfin sadece acıyı azaltmaya destek vermekle kalmayıp aynı zamanda endişe halini de ortadan kaldırıyor. Esas sorun şu nikotin dopaminin yani bir başka nöro taşıyıcının hem sabıklanmasını arttırıyor hem de üstüne olumlu etki süresini uzatıyor. Bunu yaparken de beynin ödüllendirilme merkezini hassas hale getiriyor. Yani bir anlamda çekilen her nefes beynimiz tarafından ödül almışız gibi değerlendiriliyor. Olayı koparan ve bağımlılığı yapan da bu zaten maalesef. de aynı köpeğimiz gibi ödüle bir kez alışınca dönüp dönüp gene aynısından bekliyor. Nikotinin tütünün içinde tek başına gelmediğini ona tütün içinde pek çok molekülün yol arkadaşlığı yaptığını bu arkadaşlarının bazılarının ise Mao inhibitörleri olduğunu düşünürsek sigaraya bağlı davranış değişikliği ve bağımlılığı afetamin gibi bir uyarıcıya olan bağımlılığa benzetebiliriz. Tabi bu bağımlı olma hali doğal olarak bırakma fikrinden rahatsızlık duymayı da beraberinde getiriyor. Bizim afacan nikotin sadece bunları yapmakla kalmıyor, insülin salgılamamızı da engelliyor. Yani nikotin almış birinin kanında yüksek miktarda şeker muhafaza ediliyor. Geçici şeker hastalığı da diyebiliriz elbette buna, Allah kalıcısından korusun. Bu insülin blokajına ek olarak bazal metabolizmayı arttırması, yani sadece otururken bile eskisinden çok daha fazla kalori yakılmasını sağlaması da var. İlkinde yani şeker olayında iştah kapanmasıyla az yemek yemeyi İkincisinde ise metabolizmayı hızlandırarak daha fazla kalori yakmayı sağlaması görünüşte sigarayı uygun bir zayıflama rejimi aracı haline getiriyor. Ancak ilk bakışta böyle görülse bile uzun kullanımda cimnastik yaparak metabolizmayı hızlandırmakla nikotin kullanarak metabolizmayı hızlandırmak arasında büyük fark var. Çünkü nikotin kötü kolesterol dediğimiz LDL seviyesini arttırarak damar tıkanıklığına kadar götürebiliyor insanı. Tam tersinden bakarsak sigarayı bırakanların kilo almaya meyletmelerinin sebeplerinden en azından birini şimdi bu anlatmış olduklarının içerisinde bulabiliriz. Bir de başka taraftan bakalım öyle kişiler tanıyoruz ki jimnastik salonuna gidiyor saatlerce duvarlardaki sağlık için hareket önermelerinin ve sağlıklı ideal insan imgelerinin altında ter döküyor. Sonra işi bitip duş alıp çıkınca yakıyor bir sigara. Neden? Çünkü hareket etmek yani egzersiz yapmak nikotinin daha hızlı metabolize edilmesine yol açıyor. Hal böyle olunca da beyindeki nikotin seviyesi düşüp size sigara içesim geldi sinyalleri veriyor. Seks yaptıktan sonra yakılan meşhur orgazm sigaralarının sebebi de bu ve asla romantizmle veya sevgilinin yanında rahat hissetme haliyle ilgili değil. Peki sigaradan dumanı çektik nikotini de bünyeye aldık. Ne kadar kalacak bu misafir bizim evde? Pek fazla kalmıyor ve 6 saat içinde alınan yaklaşık 1 mg'ın 3'te 2'si gidiyor. Bu gidişin %80'i karaciğerde enzimler tarafından kotinine dönüştürülerek oluyor. Karaciğer devreye girer de akciğer boş mu? O da kotinin ve nikotin okside dönüştürüyor muhteremi. Bu kotinin ve saz arkadaşları da idrarla beraber dışarı atılıyorlar. Ancak kotininin 24 saatlik bir yarı ömrü var. Yani... Birisinin sigara içip içmediği iki gün sonra bile idrarının tahlilinden anlaşılabiliyor. Bu nikotinin vücuttan çıkışının fiziksel hikayesiydi bir de beyinsel hikayesi var. Nikotinin o hoş etkisi taş çatlasın 30-40 dakika sürüyor. Bu süre sonunda tiryaki bir tane daha yaksam diye kıpraşmaya başlıyor. Ancak bir tane bir tane daha derken beynin yapısında küçük bir değişiklik oluyor. Çok fazla mutluluğa yani dopamine uyum sağlamak için beyin sanki elektrik sigortası gibi davranarak üretimi durduruyor ve dopamin alıcılarının bir kısmının kapısına da kilit vuruyor. Şimdi vaziyet daha fena çünkü bırakın fazla dopamin alıp kendini daha iyi hissetmeyi normal olarak salgıladığımız dopaminle normal duygu durumumuzu yakalamak için bile ayrı bir itici güce ihtiyacımız var. E bu itici güç de gene sigara gene sigara. Nikotin gelmediğinde rahatsız ve depresif hissedilmesinin sebebi de bu. Beynimiz daha doğrusu limbik sistemimiz tütüne acıkma yolunda eğitilmiş oluyor istemeden ve bu da bir yaz günü soğuk bir bardak suya veya akşama kadar ağzına bir lokma koymayan birinin önüne çıkan ekmek parçasına acıkma hissiyle saldırmasıyla aşağı yukarı aynı. Hatta haksızlık etmeyeyim aynı değil daha bile güçlü bir açlık hissi. Kısaca özetlemem gerekirse başlarda ek bir mutluluk kaynağı olan nikotin zaman içinde olağan duygu haline erişmek için gerekli bir unsur haline dönüşüyor ve bunun adına da tahmin edebileceğiniz gibi tiryakilik deniyor. Verelim bir kahve molası hemen şimdi ve sonrasında devam edelim müsaadenizle Nick Cave'den dinliyoruz Fable of the Brown Ape. Farmer Emmerich When into his born the cows suckling a serpent, and a brown ape clanking a heavy chain, said Farmer Emrick to the ape, Never ask me to come into this barn again. So. And caught the serpent and the brown ape in a cage And took them into his house He fed the snake of that milk And when the ape rattled his chain He tossed the ape mouth So Demeric was nurturing a serpent Descended upon his farm All rabid in their blindness He dragged the snake outside Chopped it open with an axe And the ground soaked in the milk Of human kindness The brown ape escaped and was heard to roam the rangers clanking its heavy chain. Down in the valley that sang to his friend we may never see again. Radyosunu yeni açanlar için hatırlatıyorum. Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Ben Berna Dozan. Nick Cave'den dinledik Fable of the Brown Ape. Evet, tütün ana vatanından çıkıp dünyaya yayılınca ilk bölümde anlattığım sebeplerden hemen hayranları ve bağımlıları oluşu veriyor. Avrupa, Çin, Japonya, doğudaki Müslüman ülkeler falan pafur pufur tellendiriyorlar cigaraları. Ancak böyle bağımlılıklar din tarafından da hoş karşılanmıyor ve pek çok hükümdar ...tütün içimini yasaklıyor. Bunların ilki yani tütün içilmesine... ...ilk yasağı koyansa bizim 4. Murat. Katolik Kilisesi ise... ...yasak koymuyor ama diyor ki... ...bak kardeşim bunu içtiğin zaman... ...duman çıkıyor eğer dumanı görürsem... ...seni kapı dışarı ederim. İyi de kullananlar arasında rahipler falan da var... ...nasıl olacak da olacak bu iş kolay. Toz haline getirilmiş tütün yaprakları... ...parmak ucuna alınarak... ...burna çekiliyor ve bu yolla... ...dumansız yoldan nikotin açlığı... ...giderilmiş oluyor. Ardından da bir hapşırık geliyor trigeminal sinir uyarıldığı için buruna giren bu yabancı toz maddeden, oh bundan iyisi can sağlığı. Zaman içinde parmakla buruna çekmek yerine özel aletler de yapıyor bu tütün tozunu teneffüs etmek için ancak çok da yaygınlaşmıyor. Yaygın olan bu tütün tozlarının kutuları yani meşhur enfiye kutuları. Antikacılarda gördüğünüz ilaç veya hap kutularının çoğu aslında enfiye kutusudur. Lüzumsuz bilgi olarak geçeyim bunu hemen yeri gelmişken. Catherine de Medici'yi hatırlayanınız var mı? Anlatmıştık bir yayında bu gelin giderek Fransız sarayını ve sonra tüm ulusu parfümle tanıştıran Floransalı fazlaca genç kızın hikayesini. Bu hanım yani Catherine de Medici oğlunun migreni için bizim tanıdık büyükelçi Jean Nico'dan tütün isteyip Gelen tütünü toz olarak yani enfiye halinde oğluna çektiriyor. Bu hareketle beraber enfiye saraya girmiş oluyor ve sonrasına kadar da hep seçkin ve asillerin uhdesinde şık bir adet olarak kalıyor. Napolyon, Kleliçe Charlotte, Papa 8. Benedict falan hep meşhur enfiye yani tütün tozu kullanıcıları. Hatta öyle bir hale geliyor ki yüksek tabakayla halk arasında böyle de bir ayrım oluşuyor. Yani asiller enfiye çeker ve tıksırır, vasat halk ise cigara içer ve öksürür falan gibi. Ne zamana kadar sürüyor bu moda? Fransız ihtilali seçkin ve asillerin kökünü kurutuncaya kadar elbette. Ancak son yıllarda pek çok Avrupa ülkesinde kapalı ortamda sigara içilmesi yasaklanınca bu enfiye yani burna tütün tozu çekme modası yeniden filizlenmeye başladı doğal olarak. Enfiye yani burna çekilen tütün tozunu marjinal varsayalım ve dönelim sigaraya. E artık sıkılmaya başladığınızı düşünerek gelelim kokuyla ilişkisine. İki yönlü bir ilişkisi var tütünün kokuyla öncelikle tabii ki kokuyor ve kokutuyor bu nedenle insanlar sigara içilen ortamların kokusunu değiştirmek için neler neler yapmıyorlar Sadece tütün kokusunu bastırır iddiasıyla satılan spreylerden odanın muhtelif yerlerine yerleştirilen ve fena da sonuç vermediği söylenen sirkeli kaplara kadar denenmedik şey yok gibi Evet de bu konuda herkes başka bir şey önerebilir. Mesela ben balık kokusu sorununda yaptığım gibi iş bittikten sonra mutfakta yarım limonu yanana kadar pişirin tavada diyebilirim. Ancak unutmamak gereken bir şey var ki kim ne derse desin sigara kokusunun en iyi ilacı bol bol ortamı hatta ortamdaki tekstil eşyayı havalandırarak o kokulu moleküllerin terke mekan etmelerini sağlamak. Gelelim koku ve sigara arasındaki ikinci ilişkiye. Sigara içenler nasıl koku alırlar? Kesinlikle içmeyenlerden daha kötü koku alırlar elbette. Her ne kadar bu görece bir farksa ve pek çok ünlü parfümörde sigara tiryakisi olsa dahi gene de inkar edemeyiz bu gerçeği. Zaten parfümörler için sigara konusunda söylenen tek yöntem vardır. Daha doğrusu önerilen tek yöntem vardır. İçiyorsan bırakma, içmiyorsan başlama. Neden? Çünkü her ikisi arasında oluşacak algı farkı seviyesi daha önce üretilmiş formülleri bu kez başka gözle değerlendirmeyi getirecek. Veya hafızaya kazınan koku değeri değişiklik sonrasında çalkalanıp parfümörün kafasını fazlaca karıştıracak. Yani aslında bu ilginç önerme bile bir fark olduğunun kabulü anlamına geliyor farkındaysanız. Neden koku duyusunu etkiliyor sigara? Koku algı eşiğine yönelik olarak yapılan testler sonunda hemen sigarayı söndürdükten sonra içilmeyen dönemdeki seviyede bir koku algısına ulaşmak için kokunun yoğunlaşması gerektiği ortaya çıkıyor. Yani hemen sigara içildikten sonra bu fark gerçekleştiğinden bir kısım bilim insanı burnun yanık tütün kokusuna sağladığı uyumdan kolaylıkla kurtulamadığını, bu nedenle de o kokunun üstüne gelen ikinci kokuyu rahat algılayamadığını söylüyorlar. Bir başka bir grup minim insanıysa bunun arkasında adaptasyonun ötesinde bir şeyler olduğunu kişinin ne sıklıkta ve ne kadar uzun süredir sigara içtiğine bağlı olarak direkt zarar miktarında değişiklikler olabildiğini söylüyorlar. Yani uzun zamandır ve çok sigara içen birinin içmeyen birinin algıladığı yoğunlukta koku algılayabilmesi için sigarayı bırakmasının üzerinden bazen yıllar geçmesi bile gerekebiliyor ancak bu içenle içmeyen arasındaki algı farkı asla gençle yaşlı veya kadınla erkek arasındaki koku algı farkı kadar büyük bir fark değil Nikotinin bir alkaloid olduğundan bahsetmiştik, sonu inle biten morfin, eroin, kokain, kafein veya kinin gibi yani. Bu maddelerin hepsi kullanım dozacına bağlı olarak bazen tedavi maksadıyla kullanılabiliyorlar. Ancak her koşulda bağımlılık yapan ve narkotik etkilerinin yanı sıra nikotin bizim koku alma kapasitemizde hem geçici hem kalıcı zararlara yol açabiliyor. Nedir bunlar mesela? Burundan geçen hava akımında azalma, alıcıların hemen altındaki, burnun hemen iç ve üst yüzeyindeki mukoza tabakasındaki dolaşım bozukluğu falan. Bu dolaşım bozukluğu elbette sinirsel uyarılığın transferini de etkiliyor ve beyine gitmesi gereken koku sinyallerinin hepsi gitmiyor. Bu da ne demek? Bu da koku bize aslında koktuğu gibi kokamayabiliyor demek. Hava alımındaki azalma da başka bir dert tabii ve bir anlamda teneffüs sorununa işaret ediyor. Bu gibi bir durumda bir kortikosteroid yani prednizon kullanılarak nefes alışverişi düzene sokulabiliyor. Ancak mukozadaki tahribatın önüne bu kadar kolay geçme imkanı maalesef yok. Koku duyumuza sadece nikotin etki etmiyor elbette, başka maddeler de var ve bunlar sadece sülfürik asit, aseton, amonyak, formaldehit gibi uçucu maddeler değil, kurşun, gümüş, krom, civa gibi metaller de olabiliyor. Deterjan veya solventlerle mesela boya tineriyle veya tutkalla fazlaca uğraşan meslek sahiplerinde yapılan ölçümlerde ciddi koku algı bozuklukları ortaya çıkıyor. Hatta ressamlarda bile bu duruma rastlanıyor çünkü onlar da boyanın içindeki solventleri teneffüs edip duruyorlar tuval karşısında çalıştıkları süre içinde. Yalnız ilginç bir nokta var sigara içen ressamlarda koku algısı içmeyenlere oranla çok daha iyi durumda. Bunun nedeninin tütünün kokusunun solvent kokusunu maskelemesinden dolayı olduğu sanılıyor. Tütünün kokusu derken o tütün dediğimiz ve aslında binlerce moleküler parçadan oluşmuş maddenin kokusunun tayin edicisi de bizim eski dost muhterem Nikotin Hazretleri. Ama ters anlamda yani Nikotin'i düşük sigaranın kokusu daha güçlü ve tırnak içinde kötü oluyor. Resamlar için söylenenlerle birleştirirsek... Nikotinin bir koku maskeleme görevi bir dereceye kadar da olsa gerçekten var. Ayrıca nikotin kendi ile beraber gelen diğer uçucu moleküllerin bünyeye kabulünü de geciktiriyor. Tiner, terebentin, yanık lastik gibi maddelerin kokusuna uzun süre maruz kalmak sadece keyfimizi kaçırmıyor. Aynı zamanda sinir sistemimiz üzerinde de yıkıcı etki yapıyor. Ne gibi bir örnek vereyim. Mad Hatter diye bir deyim vardır mesela eskiden şapkacıların keçeyi kalıplar ve yapıştırırken soludukları eczalı hava yüzünden amiyane tabirle kafayı yemeleri üzerine çıkmış ve deli şapkacı anlamında bir tabirdir bu. Hatta aynı isimli bir de Chicoria albümü vardır meraklılarınız bilirler İşte nikotinin maskeleme ve geciktirme özelliğini kullanarak bu süreci yavaşlatmak mümkün. Yani kısaca şunu diyebiliriz eğer resim yapıyorsanız veya kapalı bir odadaysanız ve duvarları boyuyorsanız arada bir mola verip yakın bir sigara. Akciğer kanserinden olmadığınız sürece tiner kokusunun zararlarını engellemiş olursunuz bu şekilde. Tabii edilecek laf değil benim ettiğim ve ancak zararsız bir madde olsa bir başka hasarın önüne geçmek için önerilebilir sigara içmek yoksa aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık gibi bir durum yani. Bir başka şeyle beraber olunca iyi çocuk rolüne bülünen sigara aslında parfümlerle bir araya geldiğinde de mahallenin en yaramaz çocuğu oluveriyor. Meyveli floral bir parfüm mesela mistiyor şeri sürüp sigara içmek migrene kocaman bir davetiye çıkarmak demek. Aynı şekilde pudra kokan parfümler de sigara kokusuyla birleşince kullananı bile rahatsız eden hale gelebiliyorlar. Efendim bir küçük ilginç bilgi verip programımızı sonlandıralım. Öncelikle bazı insanların içici olsalar bile ayda yılda bir taneyle yetindiklerini biliriz. Bu insanların nikotin ihtiyacı nasıl oluyor da onları bir nikotin açlığına sürüklemiyor. Bunun sebebi bu şanslı kişilerde mevcut bir genetik hata. Hatalar hep olumsuz olacak değil ya bu muhteremlerin ciğerlerinde nikotini parçayan emzinlerdeki bu hatalı gen... Nikotinin yavaş ve yetersiz metabolize olmasına sebep oluyor. Bu da doğal olarak kanlarındaki ve beyinlerindeki nikotin seviyesinin normalden uzun süre yüksek seviyeyi muhafaza etmesine yol açıyor. Yani hani demiştik ya bir noktadan sonra nikotin için belli bir seviye tutturmak gerekiyor ve bu yüzden içtikçe içiliyor sigara diye bu muhteremlerde o ihtiyaç çok çok daha seyrek oluşuyor.